Bir Yaşam Dili Şiddetsiz İletişim Programı'na hoş geldiniz. Hoş geldiniz, ben Canan. Ben Deniz. Ee, bu programda Canan'la birlikte Marshall Rosenberg'in şiddetsiz iletişim yöntemini e, anlamaya, yaşamaya çalışıyoruz. E, ve e, anahtar ayrımları yani hayatı şiddetsizleştirecek e, ya da daha şiddetli kılacak ya da hayatla bağlantımızı artıracak ya da hayattan kopmamıza neden olabilecek alışkanlıklarımızı, dil biçimlerini araştırıyoruz. Bugünkü konumuzdan söz eder misin canan? Evet, bugünkü konumuz doğal mı yoksa alışa gelmiş veya adetten mi dedik galiba senle? Daha böyle doğal mı yoksa adetten mi? Yani doğal yani doğuştan gelen nitelikler alışmış olduğumuz alışa gelmiş şeyler, adetten olan şeyler de öğrendiğimiz şeyler, konuştuğumuz dil, kendimizi nasıl ifade ettiğimiz, kültürel kalıplarımız, alışılmış, alışa gelmiş, şey, adetten dediğimiz şeyler öğrendiğimiz bir şey olduğu için değiştirmeye seçebiliyoruz. Mesela nasıl cevaplar veriyoruz ilişkilerimizde. Böyle otomatik bir yerden mi geliyor bu cevap ki çoğu zaman, çoğu zaman öyle oluyor? Yoksa daha doğal mı? Yani ne hissettiğimizi, ne ihtiyacımızın olduğunu ifade ettiğimiz cevaplar mı? Daha empatik cevaplar mı? Ona bir fark etmek. Yani ilişkilerde, ilişki kurduğumuz insanlarla nasıl bir şeydeyiz? Yani anahtar ayrımının şeyi de o hani... Doğal mı yoksa alışkanlıktan otomatik olarak mı cevaplar veriyoruz mesela? Bununla ilgili bir takım örnekler vereceğiz. E, bu anahtar ayrıma çalışırken Canan, e, ben şeyi fark ettim. Bizim insan olarak doğduğumuz için doğuştan getirdiğimiz evrensel ihtiyaçlarımız var. İşte güven, şefkat, ilham. Bütünlük, sevgi, daha bir sürü ihtiyacımız var. Ve biz insan olarak bunların gücüyle dünyaya geliyoruz. Bu ihtiyaçların gücüyle dünyaya geliyoruz. Aynı zamanda bir sistemin içine doğuyoruz. Bir zaman, mekan ve sistemin içine doğuyoruz. E, ve bu sistem e, şey gibi... ...Liblars'ın da aynı örneği vermiş... ...Katerina Hoffman'la birlikte yazdığı kitapta... ...sanki denizdeki balık gibiyiz... ...denizdeki balık nasıl suyun farkında değildir... ...sistemin bize getirdiği... ...bir takım... Hmm, ...haller, davranışlar... ...adetler, gelenekler, törelerle... ...böyle marine oluyoruz... ...ve bunların farkında bile değiliz... E, ...doğal olmayan... ...adetten gelen şeyler... ...kültürel koşullanmalarımız... Ee, ...kadınlarla ilgili etiketlerimiz, erkeklerle ilgili etiketlerimiz... ...yani cinsiyetçilik dediğimiz davranışlar... ...ya da e, ayrımcılık dediğimiz davranışlar... ...ırkçılık dediğimiz davranışlar... ...hani bunlar çok büyük kelimeler gibi duruyor ama bunlar böyle bizim... ...hani damarımızda o kadar artık farkında değiliz... ...hani sudaki balık suyun nasıl farkında değil... Biz bütün bunlarla marine olmuş halde geliyoruz. Şimdi bunlar adetten dediği ayrımlar. Bunların farkında olmadığımda benim mesela saygıya ihtiyacım var dediğim bir yerde aslında hiç öyle bir durum olmayabilir. O yüzden şu iletişimde biz gözlem yapma yeteneğimizi çok geliştirmeye çalışıyoruz ki tam olarak burada şu an ne oluyor anlamaya çalışalım. Ve bilgilenmeye de çalışıyoruz bütün bunlarda. Yani e, ne oluyor, resmi ideoloji bana ne dedi, e, genel geçer e, kadınlık halleriyle ilgili beklentiler nelerdir filan filan filan filanla ilgili bilgilenmeye de çalışıyoruz. Bütün bunların nedeni aslında tam olarak insanlıktan kaynaklanan, insan olmaktan kaynaklanan bağlantılar kurmak istememiz. Doğal olan o çünkü. Hı hı. Doğal olan benim Türkiye'li olmam değilim. Doğal olan benim insan olmam. Çünkü ancak insan olabildiğimde farklı bağlantılar kurabilirim dünyadaki herhangi biriyle. Benim zihnim eğer kirlendiyse bir takım sistemik çöplerle o zaman gözlem gözlem gözlem yapmam çok kıymetli olur. Yani sanki doğal olanla e, alışmış olduğumuz şey böyle birbirine girmiş gibi. Yani biz alışmış alışa gelmiş cevaplar vermeyi veya alışa gelmiş şeyleri düşündüğümüzde o kültürel şeyler mesela ne bileyim babaların işe gitmesi, annelerin evde çalışması çok doğal diyoruz. Ama belki bizim toplumumuzda böyle çok doğal, başka bir toplumda bu kadar doğal değil. O çok doğal lafı alıştığımız bir şey, bildiğimiz bir şey. Sen programa girmeden önce verdiğim bir örnek vardı. Erkek arkadaşının değil mi evine gittiğinde sen hizmet etmeye çalışıyorsun. Kendimi tutmazsam, evet. <gülüyor> mesela hani sanki onlara otursun biz hizmet edelim gibi. Yani öğrendiğimiz bir takım şeyler, alıştığımız şeyler. Ve bunları mesela cinsiyetçilik öyle bir hakikaten İncelikle damara işliyor ki bunları öğrendiğimin cinsiyetçilik dediğim davranışları yaptığımın bile farkında olmuyorum. Hatta bir kadın olarak olmuyorum. Hı hı. Çünkü bunu ben büyük bir ihtimalle şeyi hatırlıyorum. Mesela şöyle bir sahne var e, hatırımda. E, abim oturuyor bizim evde sehpaya ayağını uzatmış vaziyette. Odada annem, ablam ve ben varız. Annemin şey abim işten gelmiş. Annemin şey dediğini hatırlıyorum abinize bir su verin hı hı. şimdi benim için çok doğal bir çağrıydı ablamla ikimiz birden ayağa kalkıp gidip su getirmeye çalışmıştık mesela şey çok ilginç yani bu sahne bana tam da doğal mı adetten mi meselesini hatırlatıyor bir abim su istemedi bir ricası yoktu iki annem abim yerine ricada bulundu üç iki tane kızından bulundu şimdi ki benim ailem Son derece ben çok şanslıyım. Yani benim e, cinsiyetim nedeniyle herhangi bir engelle karşılaşmadım. Ama bu öyle incelikli bir şey ki böyle damarın içinde. Mesela hakikaten adetten mi yapıyorum bunu yoksa doğal ihtiyaçlarımı karşılamak için mi yapıyorum? Mesela biri hasta oldu. O örneği vermek istiyorum. Geçenlerde bir arkadaşım. ...sosyal medyadan... ...bir çağrı yaptı... E, ...acil durumdayım... E, ...şişle et kan ihti ...kana ihtiyacım var... ...eğer bana yardım edebilecekseniz... ...lütfen e, telefonumdan bana ulaşın... ...diye zaten sadece yakın... ...arkadaşları var sosyal medyasında... ...ve... ...15 kişi... ...Instagram'ın DM'inden... ...ah canım çok geçmiş şey olsun... ...hay Allah neyin var falan gibi şeyler yazdılar... Bu adetten yapılan bir şey. Biri hastaysa ay çok alıp olur hemen bir geçmiş olsun demek lazımdan gelen bir şey. Bu bir ihtiyaç karşılamıyor. Ne yazanın ihtiyacını karşılıyor yazanın ihtiyacı duydum seni demek. Anlıyorum ama bir şey yapamayacağım herhalde ki yazıyorum. Ee, bir de dikkatli okumadım herhalde Hı -hı. çünkü direkt telefonumdan arayın diyor. Karşıdaki insansa bir hastanede ve kan ihtiyacı içinde. Ve ona daha da büyük sıkıntı yapıyor. Adetten olan bu. Adetten geçmiş olsun demek. Hı hı. Adetten işte telefonlar etmek. Hakikilikle ilgili bir şey. Evet. O, yani bu bana şey hatırlattı. WhatsApp şey gruplarında şu anda benim çok böyle e, e, rahatsız olduğum bir konu var. Doğum gününe kutlamaları. <gülüyor> doğum günü kutlaması, herkes doğum gününü kutlu olsun, doğum gününü kutlu olsun, doğum gününü kutlu olsun. Bir, bir başlanıyor ve yani yaklaşık her, başka hiçbir şey yok. Ve dediğin ya birisi kutlayınca ay ben kutlamadan ayıp olur. <gülüyor> ben de kutlayayım diye hadi doğum gününü kutla, kutlayalım diye. Bu da gerçekten adetten olan bir şey. E, aynen öyle mesela ben sahicilik içinde Canan Hı -hı. senin hayatını... Dünyaya gelişini evet. fark edip senin e, bu hayata kattığın zenginliklerin farkındalığıyla buluştuğumda zaten büyük bir ihtimalle sana Whatsapp'tan yazmam ararım. Evet ararsın. Ya da kalkar gelirim. Veya gerçekten e, takdir ettiğin neler var benimle ilgili. Yani benim senin hayata ne katkıda bulundum. Bana bunları yazsan benim için çok daha evet. büyük bir hediye olacak doğum günün kutlu olsun da. Evet. <gülüyor> Büyük bir ihtimalle de onu doğrudan yazarım Yani sahicilikle ilgili bir şey Fakat burada e, bu adetler yani adettendir e, doğru olan budur Çok ayıp olur meseleleri Çok e, bizim kültürel olarak artık böyle damarımıza işlemiş şeyler e, Ve o kadar damarımıza işlemiş şeyler ki biz birbirimizi buradan yargılamaya başlıyoruz Doğum günümde bana Whatsapp'tan yazmadım bunun şeyini tutan insanlar da... Yani, Like'ları çetelesini tutuyorlar. Evet, yok kalp yolladı, yok like yaptı, yok şöyle oldu diye. Yani oralara takılıyoruz. Halbuki e, galiba burada fark etmek istediğimiz şey... Yani ...bu anahtar ayrımın niyeti de alışkanlıklarımızı doğal olduğunu düşünüyoruz. Doğal diye bunları değiştirmekle ilgili bir şeyde bulunmuyoruz. Yani bu Zaten böyle... <gülüyor> Böyle olması gerekiyor diye. Belki odamızı biraz başka yere daha kaydırarak biraz daha hayatı yaşamayı kolaylaştıracak, zenginleştirecek bir seçim yapmaya dönüştürmek. Yani gerçekten doğal olana nasıl dönebiliriz? Yani bu anahtar ayrımın niyeti biraz, biraz daha böyle gibi geliyor bana. Alışkan olduğumuz şeylerin de farkında varıp... Ya, bu gerçekten bir alışkanlıktan dolayı yaptığım bir şey. Bunun doğalı bu değil. Orada dediğin gibi hakikilik ne kadar güzel bir şey. O hakikilik, sahicilik. Onunla ilgili ne yapabilirim? Daha farklı ne yapabilirim diye onunla ilgili belki düşünülebilir. Benim e, bir yoğurt yiyeşim var. Onu anlatayım. Belki işe yarar. E, kendime dürüstlük niyeti koymuştum bir ara. Çünkü e, ben hani, ailem tarafından çok güzel terbiye edilmiş biriyim adetler konusunda filan hani ölüm olunca ne yapılır doğum olunca ne yapılır ona düğüne nasıl gidilir filan konularında böyle bir kitapçık yazabilirim çoğumuz da öyleyiz aslında ben şidesi iletişimde bunları fark etmeye başladığımda kendime dürüstlük niyeti koydum ve ilk yaptığım şey hemen eyleme geçmek olmadı şeye baktım adetten neler yapıyorum kendime dürüst olayım Mesela geçmiş olsun telefonu ettim. Buna adetten mi ettim? Gerçekten o insanın hastalığına üzüldüm ve gerçekten şifasını diliyorum ve dileğimi duyurmak için mi ediyorum? Önceleri sadece kendime dürüst oldum. Bu çok güzel bir başlangıç zaten. Hala da devam ediyorum. Hı hı. Çünkü bu o kadar e, güçlü bir şey ki bazen insanlarla bağlantımız kopuyor. Yani tamam ben dürüst olacağım da karşı tarafta bunlara alışkın kodlar bu olduğunda bu koda uygun davranmadığımda bağlantım kopabilecek diye seçerek yapmaya başladığım şeyler var. Evet orada da tabii ki yine bir şey de var yani o gruptan kopmamak aidiyet yani evet, o evet. <gülüyor> doğru yapayım <gülüyor> yanlış bir şey olmasın gibi böyle o yerlere de gidiyoruz. Evet biraz müzik arası verip. Evet. Ee, şey alalım nefes alalım. Fikret Kızılok'tan bu kalp seni unutur mu? Yıllar geçse de üstünden bu kalp seni unutur mu? Kader gibi istemeden bu kalp seni unutur mu? Bir hasretli yüzün vardı içinde bir hüzün vardı.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 Anlamı yok tüm sözlerin sensiz geçen geceleri yaşanacak senelerin bu kalp seni unutur mu bambaşka bir halin vardı fark etmeden beni sardı benliğimi benden aldı bu kalp seni unutur mu bu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 in mm you. -hmm. Mm -hmm. devam ediyoruz. Anahtar ayrımımız doğal mı yoksa adetten mi? Ee, Birçok örnek verdik. Evet şey olan hakikilik sahicilik dedik e, müzik arasından önce gerçekten oradan ben daha çok bağlantı koruyorum hakiki ve sahici olma ihtiyacımı karşılamak için gerçekten orada fark etmek yani bir durup ya ben bunu yaparken adetten olsun diye mi yapıyorum yoksa e, laf olsun diye mi e, yani adetten doğal yerden gelmesine dikkatini koymak gibi kitapta öyle bir şey vardı yani e, o dağını ...galiba bir sarhoş bir adam var... Ee, ...anahtarını kaybediyor... İşte, ...Destret İşin Bir Yaşam Dili kitabında... Ee, ...polis geliyor gece... Ee, ...ne oldu diyor... ...işte anahtarımı kaybettim diyor... ...bir ışığın altında anahtarını arıyor... Ee, ...şey... ...sokak e, lambasının altında... ...polis diyor ki ama araban nerede... ...arabam diyor öbür sokakta diyor... ...peki niye burada arıyorsun diyor... ...çünkü burada ışık var diyor... <gülüyor> ee, ...gerçekten yani. Odağımızı... ...biraz daha farklı bir yere geçmek... ...her zaman yaptığımız... E, ...alışkanlıkla yaptığımız şey değil, değil... ...daha farklı bir yerde de bir takım şeyler aramak... ...ve ilişkilerimizde... ...verdiğimiz cevaplara da bir bakmak... ...yani bazen ben gerçekten otomatik... ...öyle cevaplar veriyorum ki... ...verdikten sonra... Vıp, <gülüyor> ...onu sanki böyle tekrar içime alıp... ...hani şey olur ya... ...böyle videolarda geriye alıp... ...tekrar baştan oynatıp... ...sanki tekrar altyazı yazmak gibi... E, ...olduğu zamanlar oluyor birazcık da hep söylüyoruz sen de söylüyorsun birazcık hani yavaşlayıp <gülüyor> o gelen şeye senle o ilişkilerde birazcık yavaşlayıp vereceğin cevap da çok önemli çünkü onunla ilgili böyle bir farkındalık kazanmaya yarayan bir anahtar ayrım. Bu arada biz bütün bunları anlatıyoruz ben son dönem çok dikkat koyuyorum yeni doğru ve yanlışlar yeni meli malılar yaratmayalım diye. Bütün bu farkındalık e, yolculuğunda tabii ki e, yargılamamak, işte böyle e, taleplerde bulunmamak falan gibi bir e, dünya içinde yaşadığımızı söyleyemeyeceğim. E, aynı senin söylediğin gibi Canan, dışarıda bir şey oluyor, bir etki geliyor ve ben bir tepki veriyorum. Yani otomatik davranışım o. İşte destil tam senin söylediğin gibi yavaşlamak istiyorum ve yavaşladığımda da fark etmek istiyorum. Mesela eğer fark edersem ki ben bu telefon geçmiş olsun telefonunu laf olsun torba da olsun hani ayıp olmasın ay lazım annemden öyle gördüğüm için ediyorum. Biraz durup bunu fark etmek kendime dürüst olmak aslında galiba en kıymetli adım. Aslında kendime dürüst olduğumda da biraz şeyi fark ediyorum ya yani aslında benim de içimde bir yer istiyor bunu ama belki bir saat sonra yapmak istiyor. Hı hı. Kendimle bağlantıdan yaptığım zaman da çok tatlı oluyor. Gerçekten bir insana gönülden ay geçmiş olsun inşallah çok güzel olur filan demek hem bana iyi gelen bir şey hem karşıdaki insana iyi gelen bir şey. Bağlantıyı koruyan bir şey ve en kıymetli taraflarından biri bu doğal mı adetten mi meselesinde biraz da toplumsal e, yargılar Bizi toplumsal olarak birbirimizden ayıran meselelerde gözlem yapma niteliği taşıyabilir. Mesela bazı şeyleri verili gerçek kabul etmemek. Onun yerine ben böyle böyle olduğunu şuradan okudum. Şu yayında gördüm demek. Ve şunu bilmek, bir gözlem yapmadım, bir şey görmedim. Bana biri bir şey söylediği fark etmek, gözlemle buluşmak. Ve ondan sonra hani a priori olup biteni olduğu gibi... Doğru kabul etmek yerine biraz daha ayılmak. O suda balık olmaktan çıkıp suyun farkına varmak. Okyanusta üzdüğünü fark etmek. Belki bir evreni fark etmek <gülüyor> değil mi? O yüzden de çok güzel. Yani çok benim için güzel dedim ama çok böyle tatlı, memniyet verici, zaman zaman üzücü, yaz tuttuğum ama çok keyifli bir yolculuk şiddet siletirim. Çünkü ayılıyorum, çünkü kendime geliyorum. Evet, ee, benim de aklıma şey geldi... ...böyle acıktığım zaman yemek yemek çok doğal bir şey... ...fakat e, alışkanlıktan e, acıkmadığım zaman da yiyorum. <gülüyor> e, ne oluyor? Bir e, olay oluyor, bir strese giriyorum... ...bir üzücü haber alıyorum veya işte böyle bir şey sıkılıyorum... ama gidiyorum bir, e, bir tatlı yiyeyim ki e, o şeyimi bastırayım diye düşünüyorum... ...fakat ne zaman bunu fark etmeye başladığım zaman... ...ya bir dakika bana ne oluyor... İşte orada gerçekten kendine bağlantı kuruyorsun. Yani doğal olan o. Ya şu an aç, aç değilim ki. <gülüyor> Acıkınca zaten yemek yiyorum ama şu anda aç değilim. Şu an ben başka bir şeyi bastırmak için o yemeği strateji olarak kullanıyorum. O tatlı yiyeyim de birazcık mutlu olayım birkaç saniye diye. Halbuki orada belki de senin ihtiyacın var. Orada seni arayıp bir Deniz böyle böyle bir şey oldu. Beni biraz dinler misin desem belki o tatlının yerine ve onun getirdiği kilolardan zaten çok kolay kurtulacağım. Ama o kadar çok işimize bu alışkanlık içime oturmuş ki çok kolay bir şey geliyor bana o tatlıyı yemek. Yani bu böyle öğrenilecek bir şey gerçekten bir yolculuk. Adım adım ilerliyoruz. <gülüyor> evet, herkese de tavsiye ediyorum yani burada. <gülüyor> tavsiye yoktu galiba değil mi şu desteği şimdi? Gönül rızası <gülüyor> aldık sayılır. Radyo programı yapıyoruz diye kıvırabilirim. Kıvır. Ee, Canan, e, sonuna doğru geliyoruz programını. Söylediğin şeylerin benim de kalbimde zihnimde yeri zihnim var. Yolculuğun kendisi çok keyifli, çok e, tatlı bir yol benim de. Çünkü benim ayılmamı daha böyle... Gözümünden perdeler kalkmasını sağlıyor. Ee, doğal olanla adetten olanı ayırt etmek de bence ayılmanın en keyifli yollarından biri. Şimdi sonuna doğru geliyoruz programın. Şiddetsiz iletişim bir yaşam dili kitabıyla başladık geçen yayın dönemi. Bu yayın döneminde de Liv Larson'la Katerina Hoffman'ın anahtar ayrımlar üzerine yaptığı kitaptan da ilham alarak kendi... E, deneyimlerimizi yaşadıklarımızı anlattık Devam ediyoruz e, Bütün bunlarla ilgili Türkiye'de şiddetsiz iletişim eğitimleri veriliyor mu ne oluyor e, Kimler bu işi yapıyor diye merak ederseniz e, Şiddetsiz iletişim Türkiye Facebook ve Instagram hesaplarını takip edebilirsiniz Orada topluluğun bütün etkinliklerini koyuyor arkadaşlar Özellikle Instagram daha hızlı güncelleniyor Yine e, Şidesiz İletişim Türkiye Derneği diye bir derneğimiz var e, eğitmenlerin içinde bulunduğu. O da şidesiziletişim.com diye web sitesi olarak bulabilirsiniz. Canan Ece Cengiz Tekin'le birlikte Empatinin Gücü diye bir Instagram hesabı e, yayınlıyor. Ve orada e, ben de çok keyifle takip ediyorum Canan. Hakikaten ellerinize sağlık. E, Şidesiz iletişimle ilgili böyle e, çok kolay okunan... E, Paylaşımlar yapıyorlar, kitaplar öneriyorlar. Empatinin gücünü takip edebilirsiniz. Beni merak ederseniz benim Deniz Sıpatar hesabım var Instagram'da. Etkinliklerimi oradan görebilirsiniz. Aynı zamanda e, radyo programını ilk defa tesadüfen dinliyorsanız biliyorsunuz e, radyonun web sitesi var. Ve oraya da e, Can'ın eşi sevgili Yavuz İrtem'in sayesinde hakikaten çok şükran doluyum. Desteğiyle. <gülüyor> <gülüyor> evet programlarımızı kayıtlarını koyuyoruz. Bize mail atmak isterseniz de denizspatar.com yazabilirsiniz. Deniz okunduğu gibi Spatar, Samsun, Polatlı, Ankara, Trabzon, Ankara, Rize, etc.com. Bir sonraki programda da Canlı'nın vereceğiz mail adresini. İyi hafta sonları. İyi hafta sonları.